Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmid din. Ema ba'd. Hemen 70. bapta diyor ki İmam Neve rahimallahu ki biz az önce zikrettik. Asıl olan yani eğer fitne yoksa harama düşmeyeceğini biliyorsan mesela gittim Medine'ye Allah'ın izniyle, Mekke'ye. Bazı mesela ben Şam'da da yaşadım. Bazı yerler var. Oralarda yaşadığınız zaman elbette her dünyanın her yerinde fitne var. Sizi arayıp bulmazsanız size kapalı. Ama bazı yerler var ki fitne apaçık. Sana geliyor yani. Sana yani sana saldırıyor haramlar. Bazı yerler var ki sen rahatsın. Orada fitneyi kurcalamazsan, fitneye gitmezsen, peşinden dolaşmazsan, görmezsin yani. Bir sene geçersen orada ne yapmasın? Bir kadının kolunu görmezsin, saçını görmezsin mesela demek i̇şte ki mesela Medine'ye gittiğiniz zaman işte Şam da öyleydi. Şu an Allah muhafaza eylesin. Oradaki Müslüman kardeşlerimize de yardımcı olsun. Ama her geçen gün tabii o mesela ben 98'de Şam'daydım. 2009'da gittim oraya. Değişmiş. Açıklık artmış. Kadınlar sokak erkeklerle çok rahat konuşur hale gelmişler. Ta oranın mesela köylerine gittiğimizde köylerde daha da çok dindarlığı görmüştük. Yani dediğimiz gibi asıl olan, İmam-ı neve da burada zikretti, insanlarla ihtilat içinde bulunmak, bir arada yaşamak, onlarınla birlikte cuma namazları kılmak, onların münasebetlerine, cemaatlerine, yani düğünlerine, davetlerine katılmak, onlarla birlikte ilim meclislerinde bulunmak, hastalarını ziyaret etmek, cenazelerine katılmak, ihtiyaç duyanlara yardımcı olmak. Onların arasında cahil olan, yanlış yola satmış olanlara doğru yolu göstermek. emri i bil ma'ruf ve nehy-i anl e güç ettirenin emri emr-i bil ve nehy-i an'l-münkerde bulunması ve insanın diyor kendisine gelen eziyete sabretmesi ve insanlara eziyet vermemek için çalışması, gayret etmesi çok faziletli olduğu babı diyor burada bakın. Bu babdan hemen sonra bunu zikrediyor i̇mam <gülüyor> Ya bu da faziletli bir şey ama hangi takdirde az önceki bapta zikretmiş olduğu kayıtlar yoksa Ne o? Dinin adına korkmayacaksın, fitne olmayacak Harama düşmekten korkmayacaksın Şu bu hat şüpheli şeylere sana hücum etmesinden korkmayacaksın Bunlar varsa bu korkulardan eminsen yaşa Ama bu korkular varsa eftar olan fazilet olan nedir? Budur diyor ki İmam Neve رحمه الله "اعلم أن الاختلاط بالناس أخيبر الزمن" oradan İmam Neve'nin sözünü <gülüyor> <'ya> 70. bab <gülüyor> O tam başlığı okuduk. Başlığın altındaki yeri oku. <gülüyor> "Bilm anlattığım şekilde halka karışmak en iyisidir." Resulullah evet, anlattığım var. şekilde deminden söylediğimiz. Yani insanların dernekle cum cuma namazı kılmak, düğün derneklerine katılmak, davetlerine katılmak, eee il ilim meclisine katılmak pasta ziyaretinde bulunmak, yani toplumda, şehirlerde yaşamak manasında bugünkü tabirle. Eğer bu şey varsa onlara emir-i mağruf yapacaksan ve ee, bir önceki bapta olduğu gibi fitneden eminsen, fitneye düşmeyeceğinden eminsen, fitne yoksa haramlara bulaşmıyorsan bu manada insanlarla iç içe yaşamak diyor Nedir? Daha faziletlidir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin takip ettiği yoldur. Evet. Hülefâ-i ve onlardan sonraki iyi kimselerin ve Müslüman alimlerin tercihi de budur. Evet. Gabi'nin ve onlardan sonrakilerin çoğunun mezhebi de böyledir. Hı hı. İmam Şafii, Ahmet bin Han'dan ve fakihlerin çoğunluğu da böyle demişlerdir. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Allah Teala hayırda yardımlaşır. Maide 2 buyurmuştur. Zine bu manada ayetler çok da bellidir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصدق في الكرة